Kavuḍu Bellahı, min al-Şeytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu lillahı Rabbı ala Rasulına Muhammedın ve ala aalehi ve ashabhi ve atbaahi ajmāin. Rabbı yessir walat ve yaster. Rabbı tamm bil-kiir. Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım İnsanın en çok merak ettiği konuların başında ölüm ölümden sonra olan haller yaşanacak olan olaylar aslında imanın da bir parçası olmakla beraber bu hakikatler gelmektedir şöyle başlayalım inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Berab bin Azib radiyallahu anh rivayet ediyor Ahmed bin Hanbel'de var Beyhaki'de var bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'de dolaşıyorduk boş bir arazi vardı orada bir kalabalık gördük insan kalabalığını görünce Resulullah aleyhisselam oraya sordu onlara sordu acaba bu kalabalık niçin var burada ne yapıyorlar cevap verdiler dediler ki ya Rasulallah. Bir cenazemiz var. O cenazemiz için mezar kazılmakta. Onunla meşgulüz. Ondan dolayı bu kalabalık var. Deyince diyor Beraber Azib Ravi radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bıraktı. Yani oraya kadar beraber yürümüş olduğu, işte bir yerden bir yere giderken grup olarak çıkmış olduğu bizi bıraktı. Bizim yetişemeyeceğimiz hızda, acele bir şekilde o kalabalığa doğru hareket etti ve yürüdü. Biz de arkasından gitmekte zorlandık. Ben de diyor Bera bin Azib radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselam oraya gidince yere çöktü. Ne yaptığını tam olarak anlayabilmek için, görebilmek için karşısına geçtim. Karşısından onu seyretmeye başladım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya... Yere çökmüş bir vaziyette insanların o kalabalığın mezarı nasıl açtıklarını seyrediyordu. Bir tefekküre daldı o anda. Derin derin düşünmeye başladı. Onları seyrediyordu. Onların mezar kazma işi bitince cenazeyi getirin diye işaret etti. Sonra ayağa kalkacaktı ki yere baktım diyor beraber Azib radıyallahu anh o mezar kazırırken çökmüş olduğu seyretmiş olduğu yerde o kadar çok ağlamış ki kalktığı yerde küçük bir gölcük oluşmuş gözünden akan yaşlardan dolayı cenazeyi getirin diye işaret etti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı cenaze oraya defnedilmeden önce bizlere orada bulunan bütün insanlara ashabına dedi ki ashabım ey müslümanlar şuraya hazırlık yapın dedi ve üç defa tekrarladı. Şuraya hazırlık yapın, şuraya hazırlık yapın, aman ha şuraya hazır olarak girin diye uyardı diyor. Bera bin Azib radıyallahu aleyhi ve kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu kadar derin tefekküre sevk eden akrabası olmadığı halde bir yabancı parantez içerisinde Müslüman'ın cenazesinde küçük bir gölcük oluşacak kadar onu ağlamaya sevk eden hakikat ney acaba niçin böyleydi onun davranışı ve bize ne ders veriyordu muhterem kardeşlerim aslında ölüm hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçek bu bir hakikat kimse de bunu inkar edemez yeryüzünde ne kadar ateist varsa her şeyi inkar edebilirler ediyorlar da zaten. Allah'ı inkar ediyorlar, kitapları inkar ediyorlar, peygamberleri inkar ediyorlar, her şeyi inkar ediyorlar. Fakat hiçbir ateistin de inkar edemediği bir hakikat var. O da ölümdür. Çünkü ölüm hayat kadar gerçek olan bir hakikattır. Buna rağmen şöyle kalabalık bir şehrin en yoğun insanların en yoğun olduğu noktasında dursak bu arada insanları Teker teker durdursak ve aralarından seçerek durdursak ve onlara sorsak o anda acaba neyi düşünüyordun şu anda diye. Sizce o kalabalıkların içerisinden kaç tanesi ölümü tefekkür ediyordum. Bir gün öleceğimi, mezara gireceğimi, acaba o mezara ölüme ölümden sonraki hayata hazır mıyım değil miyim bunu tefekkür ediyordum Kaç kişi der acaba Allahu u Alem? Belki bir, belki hiç bulunmuş olduğunuz yere göre de değişebilir. Fakat nerede olursa olsun çok az bir sayıda insanın diyeceği bir hakikat muhterem kardeşlerim. Halbuki her Müslüman ahirete, cennete, cehenneme, ondan önce ölüme, ölüm hallerine, kabre, kıyamete iman etmektedir. Ama böyle olmasına rağmen başka başka istikbal kaygıları taşımaktadır. Bugün insanlara, Müslümanlara istikbal kaygın neydi diye sorduğumuzda genel olarak almış olduğumuz cevap çocukluktan beri anne babaların çocuklarına vermiş olduğu, öğretmiş olduğu cevaptır. Aman ha oğlum kızım okulda iyi dikkat et, iyi oku. Bir iş sahibi ol, bir meslek sahibi ol. İşte bunları yaparsan en azından okulu bitirip bir meslek sahibi olursan daha fazlasını yaparsan daha iyi ama bunları yaparsan istikballı kaygın olmaz derler hep. Öyle değil mi? Halk arasında Müslümanların arasında da en yaygın sözlerden birisidir. Okumak güzel, meslek sahibi olmak çok güzel, Müslümanın güçlü olması dünya açısından da çok güzel. Fakat istikbalını kurtarırsın kelimesi burada yanlış. Çünkü bir Müslümanın istikbal anlayışı ölüme kadar değildir. Ölümden sonra aslında istikbal başlar. Ölüm'e kadar olan dönem sadece geçici bir süredir. Ölümden sonraki olan dönemle karşılaştırırsak, kıyaslarsak Allahu alem ötekisi, kıyamete kadar olan süresi bile daha uzun olacaktır Allahu alem. Fakat kıyametten sonraki ebedi hayatı da alırsak hiç birbirleriyle kıyaslanmayacak sürece de bir uzunluk taşımaktadır muhterem kardeşlerim. Öyleyse biz Müslümanlar olarak istikbal kaygısı taşıdığımızı söyleyince meslek sahibi olup işte emekli olana kadar hayatını garanti altına almış olursun kaygısını değil bu dünyevi bir meseledir çözülecektir mutlaka ama istikbal kaygısı dediğimizde öleceksin öldükten sonra ne halde olacaksın ve sen öldükten sonra arkada bıraktıkların ne olacaklar? Acaba sana faydası mı olacak, zararı mı olacak kaygısı olmalıdır? Rabbimiz buyuruyor ki Şu şerefli Kur'an'a yemin ederim ki diyor Allah Celle Celaluhu Bel en şey Burada bir yemin var. Allah Celle Celaluhu Kur'an'a yemin ediyor. Fakat yemin geldiği zaman mutlaka cevap gelmesi gerekir. Yemin'in cevabı ayette mahzuf yani görünmüyor. Ama yemin'in cevabı ''Vallahi le ne demektir. Yani bir gün öleceksiniz ve öldükten sonra tekrar dirileceksiniz. Yemin'in cevabı budur. Biraz sonra anlayacağız onu. Ayetin devamında Rabbimiz ne buyurdu? ''Bel'acibu enca'ehum mundirum minhum'' Onlar şaştılar, şaşırdılar. Acayiplerine gitti. Kendi içlerinden kendilerine bir elçinin gelmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olması, onları hakka, hakikate davet etmesi acayiplerine gitti. Buna şaşırdılar diyor Allah Celle Celaluhu. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ Kafirler dediler ki diyor Rabbimiz bu çok acayip bir şey, bu çok şaşıracak bir şey. Peki neyi kastediyorlar? Kendilerinden bir elçinin gelmesi onlara niçin çok acayip çok şaşıracak, inanılmaz bir şey olarak niçin orada duruyor? Cevabı geliyor ayetin devamında. Rabbimiz buyuruyor ki kafirler şundan dolayı Resulullah'ın gelmesine, onları ahiretle korkutmasına, ölüm ve ölümden sonraki haller noktasında onları uyarmasına şundan dolayı acayip dediler. Şimdi biz bir gün öleceğiz, öldükten sonra toprak olacağız ve işte burası Bu onları şaşırtan Bu akıl ötesinde olan Çok uzak bir varsayım olan Aklın mantığın Bilimin hiçbir şeyin kabul etmediği bir hakikat Öleceğiz Toprağa gireceğiz Çürüyeceğiz Kemiklerimiz dahi çürüyecek Çözüleceğiz yok olacağız Savrulacağız Fakat buna rağmen bir gün gelecekmiş Allah bizi tekrar diriltecekmiş bize hesap soracakmış. Kıyamet, cennet, cehennem, mahşer varmış. Böyle bir şey olur mu yahu diyorlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle bir kaygıları yoktu diyor Rabbimiz. Kimden bahsediyor? Müşriklerden bahsediyor. Bu olmaz bir şey. Bu şaşıracak bir şey. Bu çok aklın ötesinde uzak bir varsayım diyorlardı. Müşriklerin hali belli. Zaten müşriklerin en büyük özelliği neydi? Ahirete iman etmemeleriydi. Ahirete iman etmiyorlardı, etmek de istemiyorlardı. Çünkü ahirete iman etmeleri demek yaşamış oldukları hayatın hesabını vermeleri demekti. Onların hayat anlayışına göre içinde zulüm olan, Allah'a isyan olan, Allah'ın kanunlarını yok sayıp başka başka kanunlar çıkaran, Allah'ın kanunlarının zıttı olan insanlar hiç ölmek isterler mi? İnkar ettikleri Allah'ın huzurunda hiç durmak isterler mi? Böyle bir şey asla olamaz diyorlardı. Bu çürümüş olan vücutlarımızın, bedenlerimizin tekrar ruhlarımızla birleşmesi, bir araya gelmesi bu akıldan çok uzak bir şey deyip inanmıyorlardı muhterem kardeşlerim. Ve davranışlarında bunu yansıtıyorlardı, gösteriyorlardı. Onların müşrik olmalarında, Allah'a iman etme noktasındaki şirke varış noktalarında en büyük eksiklikleri işte buydu diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Ahireti iman etmemeleri, ahirette yaşanacak olan olayları hiç asla olmayacak gibi görmeleri diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin başında durmuş, ağrıyor hüngür hüngür, yeri ıslatacak kadar aman ha şuraya hazır olun. Sanki şu anda yanımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya bir defin olayında cenaze olayında mezarın başında bize canlı canlı o uyarıyı sanki şu anda yapıyor. Aman ha Müslümanlar şuraya gireceksiniz aranızda bunu inkar edecek kimse yoktur oraya hazır olun aman ha diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Bir mümin zaten böyle iman eder. Çünkü bu iman hakikatlerindendir muhterem kardeşlerim. Sonra ömür bitince Allah'ın takdir etmiş olduğu zaman dairesinde insanın eceli geldiğinde başka bir aleme göç eder gider. Allah Celle Celaluhu bu hakikati Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bildiriyor. Hatta bakın müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'ın ölmesini temenni ediyorlar. Ya ölse de kurtulsak diyorlar. Bunu açık da söylüyorlar, gizli gizli de temenni ediyorlar. Allah onlara cevap veriyor. İnne kemeyyitun ve innehum meyitun. Evet. Onlar senin ölmeni istiyorlar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka sen öleceksin çünkü sen bir beşersin. Sen Allah'ın resulüsün fakat bir insansın. İnsan olma hasebiyle bir gün öleceksin. İnne kemeyyitun. Ama onlar da ölecekler ve innehum meyitun. Senin halin nice olacak? Onların hali nice olacak? Herkes mezara girdiğinde halinin ne olacağına baksın. Resulullah'ın ölmesini temenni etmeleri onlara bir şey kazandırmaz. Resulullah'ın ölmesi de onlara bir şey kazandırmaz. Ama onlar bir gün öldüğünde ve innehum meyytun. Allah Resulü'nün bildirdiği hakikatların hepsinin hakikat olduğunu orada anladıklarında işte o zaman eyvah. Geri dönüşü mümkün olmayan hakikati görmüş olacaklar. Ve mâ cealnâ beşerim min kablikel huld Rabbimiz Efendimiz'e buyuruyor. Allah senden önce de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir beşere 950 sene insanları Allah'a davet eden Nuh aleyhisselama da Hazreti Adem'e de İdris'e de İbrahim'e de İsmail'e de hepsine hiçbirisine elhuld ebedilik vermedi. Çünkü Allah'ın yaratmış olduğu bütün insanlar için yarattığı kanun ölümdür. Hiçbirisine Allah ebedilik vermedi. Efe de, fehumul halidun. Şimdi senin ölmeni temenni eden o kafirler, o müşrikler sen ölünce kendileri ebedi mi kalacaklar? Öyle mi zannediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Can alıcı soruyu soruyor onlara. Belki bunu açıktan söylemediler. Gizli gizli kulislerinde bunu konuştular. Toplantılarında, meclislerinde bunu düşündüler. Belki gönüllerinden geçirdiler. Allah onların gizli gizli yüreklerinde düşündüğüne cevap veriyor. Siz Resulümün ölmesini istiyorsunuz. Ölecek evet ama siz de öleceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. O inandığı hakikat zaten yaşayacak ama siz inanmadığınız hakikatla karşı karşıya kalacaksınız diyor Rabbimiz. İnsan hayatının öyleyse belli bir süresi vardır muhterem kardeşlerim. Bu sürenin Sonu geldiği zaman bu vakte ecel diyoruz İslami kavram olarak literatürde. O zaman ecel vakti gelmiş oluyor. Ecel geldiği zaman buyuruyor ki Rabbimiz la جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا la سَاعَةً ayeti يَسْتَقْدِمُونَ Kim olursa olsun onun eceli geldiği anda yani o son nefesi Allah'ın takdir etmiş olduğu son anı geldiği anda ne bir göz açıp kapayıncaya kadar ertelenebilir ne de bir göz açıp kapayıncaya kadar öne alınabilir. Ne zaman Allah takdir ettiyse o zaman kişi ölecektir. Allah'ın huzurunda duracaktır. Ölüm meleğini o zaman görecektir buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşlerim. Ecel kaçınılmaz bir son. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh aktarıyor Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Maaleni verelim vakti göz önünde bulundurarak. Diyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh bir gün bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta yine bir mezar ziyaretinde de olabilir Allahu alem yere bir takım çizgiler çizdi. Onlara göstererek de bazı şeyleri öğretiyor Resulullah Aleyhisselam. Eline bir çubuk aldı ashabe etrafında toplanmış. Eline almış olduğu çubukla beraber yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam, bu çizgiler işte şu ötede olanlar insanın umduğu, ulaşmaya çalıştığı, kavuşmaya çalıştığı emelleridir. Her birimizin var. Şimdi aramızda talebe kardeşlerimiz, liseye gidenler, şu liseyi bir bitirsem inşallah, üniversiteye gidiş karnesini elime alsam, çok beklediğim üniversiteye bir başlayabilsem. Üniversiteye giden kardeşlerimiz, o kadar uğraştım, çabaladım, yoruldum, bir diplomamı elime alsam, meslek sahibi olsam... Tabii üniversite döneminde belki evlenmediği bir eş sahibi olsam, bir ev sahibi olsam, araba sahibi olsam, belki Türkiye'de bir başka yeri alsam, arsam olsa, çocuğum olsa şu emeller dedi çizdi oraya çizgileri. Herkesin emelleri farklı. Biri daha fazla para peşinde, biri daha büyük iş peşinde, biri daha büyük eş, daha fazla eş peşinde, daha büyük ev peşinde herkesin emelleri var dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra oraya bir çizgi çizdi onların önüne. İnsan o emellerini kovalarken dedi, çür çizgi e ecelidir. Hiç beklemediği anda o emellerini kovalarken işte eceli onu orada gelip yakalayacak buyurdu. Kaçınılmaz bir hakikat göstererek, onlara bunu çizerek öğretti muhterem kardeşlerim. Her birimiz o emellerimizin peşinde. Belki de tam o uğurda çalışırken ecel nerede Allah takdir ettiyse arabanıza bindiniz. Çok büyük hedeflerle planlarla o gün yola çıktınız. Belki çok büyük bir iş yapacaktınız. Çok büyük bir ticaret olacaktı. Fakat bir kaza takdir eyledi. Ve hiç varamadan arabanın içerisinde arabayı sürerken gitmiştiniz. Sonra cenaze arabasında geri dönmeniz gerekti. Geri geldiniz. Ne bir an öne gider. Ne bir an geri gelir. Allah ne zaman takdir ettiyse... O zaman o ecel onları yakalayacaktır dedi Rabbimiz muhterem kardeşlerim. Bir zamanlar dünyayı titreten Firavunlar vardı değil mi? Nemrutlar vardı. Bugün de onların çocukları var. Onların yolunda gidenler var. Dünya bana az gelir diyenler var. Ben bir tabuta sığmam diyenler var. Şu şehir değil, şu ülke değil. Bütün dünya benim hakimiyetim altında diyenler var. Vallahi onlara da hangi emel peşinde gidiyorlarsa... İşte o şekilde bir gün gelecek, belki Allah vücudundaki bir kan damarına bir emir verecek, bir pıhtı atacak, bir pıhtı ile beraber yere yığılacak. İşte o emellerinin peşinde koşarken dünyayı titretmeye çalışan o büyükler parantez içerisinde tabutun içerisine girecekler, toprağa girecekler, meleklere hesap verme noktasına gelecekler muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu. Bu hakikat her biriniz için kaçınılmaz hakikattır diyor. Ve siz buna mutlaka şahit oluyorsunuz. Neden ibret almıyorsunuz? Şimdi okuyacağımız ayeti kerimelerde Vakıa suresinde. Mutlaka her birimizin bir yakını vefat etmiştir. Bir arkadaşı belki bir akrabası en yakın dostu belki eşi belki annesi babası dedesi vefat etmiştir. Uzaktan yakından mutlaka buna şahit olmuşuzdur. Şahit olmakta fayda var. Ölümden büyük hoca yok çünkü vaiz yok çünkü biz anlatırız konuşuruz şimdi cenaze programları oluyor yani cenaze törenlerinde cenaze namazı kılınacak hoca efendiler orada mikrofonlar da arıyorlar aslında niyetleri de güzel insanlar oraya gelmişken bazen öyle oluyor ki cenazeye bir defa geliyor bir daha cami yüzü görmüyor. O cenazeye gelmiş olan insanları bir daha camide görmen mümkün olmayacak düşüncesiyle mikrofonu ele geçirip Allah için bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şu gördüğünüz o tabuttan içindeki cenazeden cesetten ibret alın diye bir şeyler söylüyor. Halbuki herkes sussa, o anda tefekkür etse, o tabuta baksa o cenazeden daha büyük vaaz verecek olan hiçbir hoca yoktur. İşte vaazın kendisi o cenazedir. Tabutun içinde yatandır muhterem Kardeşlerim Can boğaza dayandığı zaman Diyor Allah Celle Celle Vaka'a suresinde Can boğaza dayandığı zaman Ayaktan Başladı ruh çıkmaya Boğaza kadar geldi orada kör düğüm oldu Belki çıkmak istemiyor ama Allah ecelini takdir eylemiş Tayin eylemiş İşte o anda Geri döndürebilir misiniz? Allah meydan okuyor. Ayet devam ediyor. وَاَنْتُمْ ح۪ينَ izin تَنْذُرُونَ Ey biraz evvelki ana kadar bir emriyle belki F-16'ları kaldıran, bir emriyle denizdeki büyük filoları yürüten, dünyada türlü türlü şehirleri bombalattıran, bir emriyle milyonları hareket ettiren, bir emriyle milyarlara imza atabilen insan... Şimdi can boğazına dayandı ve entum hine izin ten durun. O orada yatan zaten değil etrafındaki adamları, o yaverleri, o danışmanları, o askerleri, orduları orada ancak bakıp durursunuz. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. Allahu Ekber. Şu ayete bak Allah için. Biz o anda o sizin gördüğünüz o ölecek olan kişiye... Vallahi daha yakınız ama siz göremiyorsunuz diyor Allah. Ölüm meleği orada. Onun canını almaya geldi ama siz onu göremiyorsunuz diyor Rabbimiz. Kıyamet suresi. Can boğaza dayandığı zaman. Siz sadece şunu yaparsınız. Eyvah yok mu doktor? Çağırın bir hastane arabası. Çağırın bir yardımcı, hekim Yardım edecek kimse yok mu? Ölüyor adam, ölüyor kadın diye Feryat edersiniz diyor Allah Celle Celaluhu Bak ayeti kerime Yok mu orada kimse? Adam ölüyor Son nefesini alıyor Gelin yetişin diyor Allah Celle Celaluhu O sizin dünyanız Oradaki artık ayrıldı sizden O anladı ecelinin geldiğini Çünkü o artık o güne kadar göremediği sizin de hiç o ana kadar göremediğiniz ölüm meleğini gördü. Bazı hakikatlara artık şahit olduğu, aynel yakin artık görmeye başladı. Ne dedi? Ve zanne enhu'l firaq. Orada yatan sizin feryat edip doktor yetiştirmeye çalıştığınız kişi o anda anladı artık bu ayrılık zamanıdır. Bitti artık. Geri dönü yok, dönüş yok. Kurtuluş yok. Dünyanın en ünlü, en mahir doktorları da oraya gelse artık geri dönmek yok. Ve zanne ennehu'l firak. Bu ayrılış anladı. Artık ruh bacaktan çıkmaya başladı. Bacak bacağa girdi diyor Allah Celle Celaluhu. Sertleşmeye başladı vücut artık. Nereye peki? Çok planları vardı. O Efendimiz Aleyhisselam'ın çizdiği çizgiler, emeller peşinde koşuyordu. Ama o anda ayrılan kişi artık İlâ rabbike yevm-i Bir yere gideceksin artık sadece. Yürüyüş Rabbinedir. Bu yolculuğun sonu artık Allah'ın huzurudur. Bu yolculuk orada bitecektir dedi Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim, belki uyurken, belki gezerken, belki araba sürerken, belki uçak seferindeyken, belki koltukta otururken, belki bambaşka bir ortamdayken mutlaka her birimizi şu hal yakalayacaktır. Ecelimizle karşı karşıya kalacağız. Hayatımızda hayatımız kadar ondan daha önemli hakikat olmasına rağmen şeytanın bize en çok unutturabildiği hakikattır muhterem kardeşlerim. Allah unutmayın diyor. Kaçamazsınız. Ölümden kurtulamazsınız. Onun için Cuma suresinde buyuruyor Rabbimiz. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu. De ki onlara. Şu ölüm var ya şu ölüm. Ondan kaçıyorsunuz siz Nasıl kaçıyoruz ya Rabbi ölümden Emellerinizin peşindesiniz Ölüm arkanızdan sizi kovalıyor Siz emellerinizi kovalıyorsunuz Ama ölüm arkadan sizi kovalamayı bırakmıyor Siz ondan kaçıyorsunuz Emellerinize ulaşmaya çalışıyorsunuz O kaçmaya çalıştığınız ölüm var ya Fe innehu mulaqikum hiç şüphesiz ki o sizi yakalayacak vallahi yakalanmayan oldu mu hiç Hz. Adem'den bugüne kadar ölümden kaçabilen oldu mu hiç ölümden kurtulabilen oldu mu hiç vallahi olmadı hiç kimsenin kurtulması mümkün değil ثumme ila ilâ âlimil gâybi ve şehâdeh sonra görüneni de görünmeyeni de gâybı da Şehadet alemini de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Fe yünebbi'ukum bima kuntum ta'melûn. Ve o size yaptığınız her şeyi haber verecektir. Yaptığınız her şeyi bilen, size sizden şah daha yakın olan Allah'a döneceğinize göre şu ayetleri okuyun, dönün bir daha okuyun. En azından günde bir defa içinde ahiretin, ölümün, kıyametin olduğu ayetlerden okuyun. Bunu başaramıyorsunuz. Başaramıyorsanız hafta sonunda bari Kur'an'ı alın bir tefsirle birlikte size ölümü hatırlatan hakikatleri okuyun ki ayaklarınız yerden kesilmesin. Yoksa vallahi kaybedersiniz. Dünya öyle cazip ki size ölümü unutturur. Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyh kendisine alimlerden birisini onun için görevli tutmuştu. Benim görevim neydi demişti? Senin görevin sadece bazen benim karşıma geçip bana şu hakikati hatırlatmak. Bir gün öleceksin ey emirel müminin. Ey müminlerin emiri bir gün öleceksin. Bak sen saraydasın işte sarayın yanında mezarlar oradan çıkıp oraya gireceksin ''Bende bir bozulma, kalbimde bir kayma gördüğün anda bana bunu hatırlat hocam.'' demişti. ''Senin görevin bu, halife öyle büyük İslam topraklarına o gün hakim ki.'' Yeryüzüne Müslümanlar hakim, öyle bir halifenin karşısında hoca çıkacak... Ona o hakikati anlatacak. Şu anda saraylardasın, sın, ama işte sarayın yanında o mezarlar. Senden önce niceleri bu saraydan geldi geçtiler. Sen de oraya gireceksin. Eyne ma tekunu yudrikumul meut. Nisa suresinde. Nerede olursanız olun yudrikumul meut. Meut, ölüm, idrak yudrik. Bak anlıyorsunuz. Ölüm size ulaşacak. O size kavuşacak. Hani belki şimdi aklınızdan Müslümanın aklından geçmez ama belki gayrimüslim bir akılla, Batı zihniyetiyle bozulmuş bir yürekle şimdi acaba acaba her yerde ulaşabilir mi diye geçmesin diye Allah ayeti şöyle tamamlıyor. Velav kuntum fi burujin Sağlam, muhkem, yıkılması mümkün olmayan kalelerin içinde dahi olsanız Onların kapısını açalım açıramayacak şekilde kapatmış dahi olsanız vallahi ölüm size kavuşacak, sizi yakalayacak. Hiç beklemediğiniz bir halde Allah'ın huzurunda duracaksınız. Öyleyse muhterem kardeşlerim, uyanma zamanı, aklımızı başımıza alma zamanı, müminler olarak Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözüne kulak verme zamanı. En nesunniyamun diyor. Şu insanlar var ya, şu insanlar insanların çoğu için söylüyor uykudalar uyuyorlar. Ennasu yamun feiza <Sessizlik> matu intabehu. İnsanlar uyuyorlar fakat ne zaman ölürlerse o zaman uyanacaklar diyor. Çünkü o güne kadar bilmek istemediği, duymak istemediği belki Allah muhafaza buyursun. Ölümü inkar edemediği halde ölümün içindeki hakikatları inkar etmeye çalıştı. uykuda ama ne zaman ki ölüm ona ulaşınca o zaman uyanacak diyor muhterem kardeşlerim. Lakin Öldükten sonra yani esas hayata uyandıktan sonra eyvah demenin artık bir faydası yok. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi bu hayatımızdayken uyarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu hayatımızdayken uyarıyor. Akıllı davranın diyor. Bak çok akıllısınız. Dünya için istediğiniz her şeyi başarıyorsunuz. Liseyi bitirdiniz, üniversiteyi bitirdiniz, iş sahibi oldunuz. İstediğiniz bütün emellerinize Allah izin verirse kavuştunuz. Çok akıllısınız, büyük işler yapıyorsunuz, büyük ticaretlerle meşgulsunuz. Ama bu akıllı olmanız için yeterli değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el kiyisu gerçek akıllı o kimsedir ki mendane nefsahu ve nefsini sık sık hesaba çekti ve ölümden sonrası için amel işledi, hazırlandı. Kaçınılması mümkün olmayan hakikati göz ardı hiç etmedi muhterem kardeşlerim. Dün artık geçti. Şu kapıdan girdiğimiz andan itibaren, şu andan itibaren oraya kadar yaşamış olduğumuz anı bir daha değiştirme, yakalama imkanımız yok. Hiçbirimiz için. Aldığımız nefesi bir daha alayım. Nefesi alırken içinde bulunduğum pozisyon. Meleklerin beni kameralarına kaydettikleri o hal iyi bir hal değildi onu bir daha düzelteyim deme anımız imkanımız yok. Dün geçti, biraz evvel geçti. Onu bir daha değiştirme imkanımız yok. Geçen günleri, geçen saniyeleri geri getirme imkanımız yok. Yarın Allahu alem. Şuradan çıkacağımıza vallahi kimse garanti veremez. Ne benim için ne sizin için şu kapıdan çıkıp eve gideceğimize, bir dahaki hafta burada bir daha buluşabilecek miyiz? Buna kimsenin garantisi yok. Öyleyse şimdi şu anda düşünme, tefekkür etme, akıllı davranma, Allah'ın bizi öteden beri uyardığı hakikatlere kulak verme zamanı, Resulullah'ın bizi uyardığı hakikatlere kulak verme zamanı muhterem kardeşlerim. اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lezzet, lezzetler. Yani lezzetinizi bozan, ağzınızın tadını kaçıran ölümü... Sık sık hatırlayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ekthiru. Bak bir emir formunda geliyor. Yani yapar mısınız? Yaparsanız iyi olur değil. Ey müminler ölümü sık sık hatırlayın. Ağzınızın tadı kaçsın. Dünyanın fani olduğunu aklınızdan çıkarmayın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu nerede diyor biliyor musunuz? Sabah namazının sünnetini kıldı. Sabah namazının farzına başlamadan önce diyor. O kadar önemli bir hakikat ki. Söylenme noktasında o kadar geciktirilmesi mümkün olmayan bir hakikat ki sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzına durmadan ashabına dönüyor ve bunu diyor. Ölümü hatırlayın ashabım diyor. Ölümü unutmayın. Ölümü hatırlayın. Ölüm size ne zaman gelecek onu bilemiyorsunuz. Ama bir gün ölüm meleği karşınızda olacak. Bugün hatırlayın. Bu akşam için düşünün. Yarın için düşünün. Planlarınıza, projelerinize, hedeflerinize mutlaka ölümü de katın. Çünkü hangi planınızı gerçekleştirirken, hangi projenizi uygularken ölümün geleceğini bilemiyorsunuz. Öyleyse, Unutmayın bu hakikati. Ağzınızın tadını bozan ölümü sık sık hatırlayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şu bir hakikat ki, Ölüm meleği geldiğinde, ''Acaba biraz bekler misin? Acaba biraz durur musun? Tam çocuğuma ekmek almaya gidiyordum. Belki önemli bir işle meşgulsun. Dünyada belki binlerce fakirin ihtiyacını gidecek bir işle meşgulüm. Şunu tamamlasam binlerce fakir kurtulsa iyi bir şey veya daha kötü şeylerle meşgul. O ölüm meleği o anda geldiğinde bekleme imkanı yok. Şunu da alayım deme imkanı da yok.'' Sadece ve sadece kefenini al ve gel diyecek. Kefenini sen kendin de alamayacaksın. İşte ondan sonra artık görevliler seni kefene bağlayacaklar. Aslında o güne kadar çok işaretler vardı. Aynaya bakıyorduk. Şimdi bizim sakalımız artık elhamdülillah beyazlamaya başladı. Aynaya her baktığımızda Allah bir mektup göndermiş. Misafir gelir gider Misafirin hakkı üç gündür dedi Efendimiz Aleyhisselam. Ama bu öyle misafir değil. Bu Allah'ın gönderdiği misafir. Bir mektup. Aynaya her baktığında Ey Muharrem diyor. Ey Ahmet, Ey Mehmet, Ey Ali, Ey Veli diyor. Allah sana işaretler gönderiyor. Artık ömrün tükenmeye başladı. Nefeslerin azalmaya başladı. Allah'a kavuşacağın zaman yaklaşmaya başladı diyor. İşaret veriyor. Ama o işaretlerden ibret almazsan ne faydası var. Ekfiru zikra hazimil lezzat. Siz siz olun diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ölümü sık sık hatırlayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh ondan ders almış talebesi Asherey mübeşşereden olmasına rağmen yani dünyadayken cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen bana diyor ölüm vaiz olarak yeter. Kefa bil mevti baiden ya Ömer. Ey Ömer ara sıra şöyle bak. Ölülere bak. Aynaya bak kendini gör, ihtiyarladığını gör sana vaiz olarak o yeter başka bir şeye ihtiyacın yok diyor muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma'ya anhuma bir gün dedi ki kun dunya, keenneke garibun ey Abdullah dedi ona dünyada bir garip gibi ol bir garip gibi yaşa yani gurbetteki bir insan gibi yaşa demek gurbetteki bir insan muhterem kardeşlerim işte babalarımız burada buraya gurbete geldiler ne diyorlardı biraz ev için para toplayayım sonra biraz işte biraz evimi yapacak orada halimi geçindirecek kadar param olsun diyorlardı. Birçoğu o emellerine kavuşamadan uçakların içinde gelmişlerdi tabutlar uçakların altında dönüp gittiler. Onun için burada fazla yatırım yapmayı da düşünmediler gurbetteydiler çünkü insan gurbette olduğu yerde fazla yatırım yapmaz çünkü gideceği yere esas yurduna ana vatanına yatırım yapmayı düşünür. Babalarımız da burada onun için ev almadılar. Ben paramı biriktireyim, eve Türkiye'ye gideyim, orada ev alayım dediler. Bazıları bu emellerine kavuştu, bazıları kavuşamadı. Ama Efendimiz Aleyhisselam diyor ki: ''Kun fit dünya ki en ne gari bun. Babalarınızın gurbette nasıl olduysa. Siz de dünyada öyle garip olun, gurbette gibi yaşayın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir gün o gurbet yurdundan ayrılacağım. Esas yurduma yani Allah'ım beni, babam, dedem, büyüğüm Adem Aleyhisselam'la birlikte başlatmış olduğu esas yere tekrar döneceğim. Ev abiru sebil veya bir yolculukta olan kişi gibi. Yani bir ağacın altında gölgelikte oturmuş. Hayat işte o kadar bir Hayat biraz dinlendi, nefes aldı. Ondan sonra ölüp tekrar Allah'ın huzuruna çıkacak. Ve udd nefsi kefi ehli'l-kubur ve kendini mezardakilerinden kabul et diye efendimiz Aleyhisselam Abdullah İbn Ömer'e nasihat ediyor muhterem kardeşlerim. Yarın ne olacağını kimse bilmediği için ona bir başka nasihatinde de maalen öyle diyor. Akşama kavuştuğun zaman ey Abdullah, sabahı bekleme. Allah lütfeder de ''Uyku ölümün provasıdır. Bir daha sabaha kavuşursan bir dahaki akşamı bekleme. Hastalanmadan önce sihatinden istifade et ve ölüm gelmeden önce hayatın değerini bil, istifade et. Ne zaman geleceğini bilemiyorsun.'' diyor muhterem kardeşlerim. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumaya vermiş olduğu bu nasihat hepimiz için geçerli bir nasihat düşünün diyor. Sabah akşam tefekkür edin, öleceğinizi unutmayın, öleceğinizi unutursanız, iman ettiğiniz halde. Âmentübillahi ve melaiketihinin sonunda ne dedik? Kıyamet gününe iman ettik, öleceğimizi iman ettik. Fakat hayatımızda davranışımızda bu hakikati unuturmuş gibi yaşadık. Hiç ölmeyecekmiş gibi davrandık. Onun için sık sık hatırlayın dedi muhterem kardeşlerim. Pişmanlıkların fayda vermeyeceği o an gelmeden önce aklınızı başınıza alın. Şununla tamamlayalım inşallah muhterem kardeşlerim. Bir giriş olarak bu ders serisine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'nun mülk suresinin ikinci ayetteki hakikatıyla tamamlayalım inşallah. Ne buyurdu orada Rabbimiz? Ellezi halakal mevte vel hayate Ölümü de Allah yarattı. Hayatı da Allah yarattı. Önce ölüm dedi Rabbimiz sonra hayat dedi. Hayat ne ölüm ne muhterem kardeşlerim. Hayat iki hayat. Ölüm iki ölüm. Ölüm Ruhun bedende olmadığı ana denilir. Hayat ruhun bedende olduğu zamanlara ilişkili olduğu anlara denilir. Bu dünya'ya gelmeden önce ruhumuz vardı fakat bedenimiz yoktu. Allah ruhumuz için bir beden yarattı. Bakara suresi 28'e bak göreceksin. Orada Allah bu dört aşamayı tarif ediyor, bildiriyor. Sonra bedenini yarattı Allah Celle Celaluhu. İşte bir gün geldi yine öldün. Ruhun bedeninden ayrıldığı kabre girdin. Sonra Allah'ın emriyle kıyamet kopacak. Sonra tekrar kabirlerden kalkacaksınız. Ruhunuzla bedenlerinizi Allah Celle Celaluhu tekrar birleştirecek. Tekrar hayata kavuşacaksınız ama ebedi hayat olacak. Ellevi halakal mevte vel Ölümü yaratan Allah, hayatı yaratan Allah. İncelik var. Ölümü önce andı, hayatı sonra andı. Hem biraz evvelki o evrelerden bahsediyor, ama şuna da işaret ediyor: Ey dünyaya gelen insanlar, ölümü hiç unutmayın. Önce ölüm, sonra hayat. Ölüm'e verdiğiniz değer ne kadarsa, hayat anlayışınız ve algılayışınız öyle olacaktır. Elledi halakal mu'tavil hayat. Önce ölümü düşüneceksiniz, sonra hayatı yaşayacaksınız. Onun için önce ölüm diyor Allah. Sıralama öyle geliyor muhterem kardeşlerim. Bakın Mülk Suresi 2. ayeti Kerime. Önce ölüm sonra hayat. Çünkü ölümü unutursanız önce ölüm olduğunu aklınızdan çıkarırsanız o zaman hayatı başka yaşayacaksınız. Ama ölüm olduğunu unutmazsanız ölüm hakikatine yakinen iman ederseniz vallahi hayatı başka yaşayacaksınız. Ellezi halakal mevte vel hayat. Onun için Önce ölüm, sonra hayat. Peki bütün bunların hepsi ne için? لِيَبْلُوَكُمْ Sizi imtihan etmek için. Ölüm ve hayat onun için. Yani bedenlerinizle ruhlarınızın şu dünya dediğimiz arazide hayatta bir arada oldukları o zaman içerisinde. Ne için ya Rabbi bu hayat? Niye varız biz? Niçin geldik ya Rabbi? لِيَبْلُوَكُمْ Deneneceksiniz. O ölüm hayat, hayat ölüm arasındaki sürede Allah sizi deneyecek. Hangi noktada ya Rabbi? Eyyüküm ahsenu amela. Bunun için varsınız. Hanginiz daha iyi amel işleyecek? Allah sizi bunun için yarattı. Buyuruyor Rabbimiz Mülk Suresinin 2. Ayet-i Kerimesinde muhterem kardeşlerim. Ölümle hayat sona ermeyecek. Esas hayat ondan sonra başlayacak. Öyleyse bütün yatırımınızı o arada imtihan süresi içerisindeki o zamana ayırın. Dikkatli olun. Dikkatli olun. ''Uyanık olun, Allah'ın sizi imtihan ettiğini asla unutmayın.'' diyor Rabbimiz. ''Allah Celle Celaluhu.'' Öyle bir imtihan ki Rahman olan, Rahim olan Allah'ın imtihanı. İmtihan edildiğimizi söylüyor. İmtihandaki soruları da önceden vermiş, kopya çekebilirsiniz diyor. İmtihanın sonu da şöyle olacak diyor. ''Ve Allah bu imtihana kimin hazır olduğunu biliyor.'' ''İmtihanı kimin, affedersiniz, salladığını biliyor.'' İmtihanın çilelerine kimin katlandığını Allah biliyor. İmtihanda yaşarken bazen ayağının kayıp üzüldüğünü, üzüldüğünden dolayı bazen ağladığını, imtihanda kaybettim kaybedersem halim nice olacak dediğini Allah biliyor. Öyleyse <gülüyor> Bunun için varsınız ya. Bütün bu yani hayat bunun için. Başka bir şey yok. Yaratılış amacınız, dünyada bulunma amacınız işte bu. Kim daha iyi amel işleyecek? Burada bir yarış da var. Bütün Müslümanlara yarış da var. Yarışın, çalışın, koşun. Ahsenu amela. Kim daha iyi amel işleyecek? Bu burada yarışabilirsiniz. Bu burada çalışabilirsiniz diyor muhterem kardeşlerim. Kısacası sonuç olarak toparlamak gerekirse Allah'tan başka ne dedik? Peygamberler de dahil Allah'ın en çok sevdiği peygamberler de dahil hepsi fanidir, baki olan sadece Allah Celle Celaluhu'dur. Bir gün öleceğimizi mutlaka bu hayata veda edeceğimizi unutmayın diye bu hakikatleri Allah bize bildiriyordur. Bil bildiriyor muhterem kardeşlerim. Bir ev alacağımız zaman çok uzun uzun derin derin inceliyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Acaba ne kadar para sokmam harcamam gerekir? Acaba durumu nasıldır vesaire? İyidir güzeldir yapmamız da gerekir. İçindene kadar kalacağız. Allahu Alem. 5 sene mi 10 sene mi hatta yazlık alırken dahi bak ismi üstünde yazlık sadece yazın gidip kalacak 3 hafta 4 hafta ama onu alırken bile çok ince hesaplar çok ciddi hazırlıklar en iyisi olsun en güzeli olsun içinin döşemesi de en ayrıcalıklı olsun. <gülüyor> Dünyada kalacağın kadar oraya çalış diyor Allah. Ve amelli ahiretike bi kadere Ahiretin için de orada kalacağın kadar, dünyada bir yazlık için çalıştığımız kadar ahiretteki Allah'ın vereceği bir ev için çalışıyor muyuz? Herkes nefsini muhasebe etsin, herkes tekrar düşünsün, tekrar ölümü, hayatı göz önünde bulundursun diyor Allah Celle Celle Ruhu, muhterem kardeşlerim. Orada ev sahibi olmanın şartları nelerdir? Bir gümrük var mı? Bir pasaport kontrolü var mı? O kontroldan kimler geçer? Kimler kavuşabilir? bu hakikatları öğrenmeniz gerekir diyor Allah Celle Celaluhu Muhterem Kardeşlerim bunun için bu ders serisinde Allah'ın izniyle ölümden bahsedeceğiz bir giriş olarak bugün ölümün nasıl bir hakikat olduğunu zihinlerimizde tazelemeye çalıştık hepimizin bildiği fakat unuttuğumuz hakikat ölüm anından bahsedeceğiz inşallah mümin nasıl ölecek gayrimüslim facir fasık münafık nasıl ölecek kabirde ne olacak Kabirde yaşanacak olanlar, münker ve nekirin sorgu suali, kabrin cennet veya cehennem çukuru, cennet bahçesi veya cehennem çukuru olması nasıl olacak? Orada neler yaşanacak? Sonra kıyamet, kıyametin alametleri, küçükleri var, büyükleri var. Kıyamet nasıl kopacak? İnsanlar kabirlerinden tekrar nasıl kalkacaklar? Allah'ın huzurunda nasıl duracaklar? Mahşer, meydan, mahşer meydanı nasıl bir şey olacak? hesap dediğimiz muhasebe amel defterlerimizin açılması mizanın terazinin kurulması sırat köprüsü cennet cehennem orada yaşanacak olanlar bütün bu hakikatler nelerdir nasıl olacak ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere Kur'an ve sünnette bildirilmiş olduğu üzere alimlerin bizlere oralardan çıkarmış oldukları hakikatleri esasları sizlerle inşallah bugünden sonraki derslerimize de paylaşmaya çalışacağız. اَكْسِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ O güne kadar da inşallah bir dahaki bir sonraki dersimize kadar da ağzımızın tadını kaçıran ölüm hakikatini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak üzere bazen tefekkürü mevt yani ölümü rabıta etmek, ölümü düşünmek bu hakikati düzenli sürekli her gün yapamasak da haftada bir defa da olsa şöyle oturup belki sabah namazından, belki yatsı namazından sonra yalnız olduğumuz bir anda şöyle o sahneleri, o senaryoyu kafamıza canlandırmak kabir, ölüm, münker, nekir neler olacak bunları düşünebilmek inşallah yapacağımız, yapabileceğimiz faydalı amellerden olacaktır. Rabbim son nefeste cümlemize hüsnü hatime yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu bu kelime-i tevhidi, kelime-i şadeti söyleyen, böyle inanan ve bu şekilde ölen mümin kullarından olmayı nasip ve müessel eylesin. Amin ya Rabbil Alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza'inillahi te'ala. Fatiha. Allahümme salli ala seyir.